57. Câbir bin Abdullah Ensar ı kiramın büyüklerindendir. İkinci akabe anlaşmasında babasıyla idi. Radiyallâhü teâlâ anhumâ. Bedir ve Uhud'da küçük idi. Diğer on sekiz gazada bulundu. Ömrü sonunda gözlerine perde geldi. Yezid'in kumandasındaki ordu ile İstanbul muhasarasında bulundu. Yetmiş yedi yılında, 95 yaşında vefat etti. Medine'de metfun olduğu Mevduatül Ulum 648. sayfede yazılıdır. Koca Mustafa Paşa'nın yaptırdığı cami ve türbe başka Cabir için olsa gerektir. 58. Cabir bin Zeyd Basra'da tabiindendir. Alim ve fakih idi. Abdullah İbni Abbas'ın talebesinden idi. 103'te vefat etti. 59. Cafer Tayyar Rasûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, amcası olan Ebu Talib'in oğlu ve hazret Ali'nin büyük kardeşidir. İman edenlerin 32.sidir. Habeş'e hicret edip, Hayber'in fethinde gelmişti. Şam'a yakın, Mu'te denilen yerde, Hicretin sekizinci yılı, cemaz ayında, Rum ordusuyla harbeden üç bin askerin kumandanı Zeyd bin harise şehit olunca, yerine emir olmuş, sancağı sağ alıp hücum etmişti. Sağ eli kesilince, sol elini almış, sol eli de kesilince, dişiyle tutarak hücum etmiş ve nihayet şehit olmuştur. Vefatında 41 bir yaşındaydı. O gün yetmişten ziyade yara almıştı. Rasulullah'a, Cafer Tayyar'a iki kolu yerine iki kanat verilip cennette uçmakta olduğu vahyolundu. Bu müjdeyi eshab haber verdi. Bunun için Tayyar denildi. 60- Cafer Sadık Babası, Muhammed Bakır bin Zeynel Abidin'dir. On iki imamın altıncısıdır. Validesi, Ebu Bekir Sıddık'ın torunu olan Kasım'ın kızıdır. 83 yılında Medine'de tevellüt, 148 miladi 765'te orada vefat eyledi. Babası ve dedesinin yanındadır. Rahimehümullahü teala. İlmi ve kemali eşsiz idi. İmam Azam Ebu Hanife dersine devam ederek arifi billah oldu. Kimya ilminde zamanının bir danesiydi. Meşhur kimyager Cabir bunun derslerinde yetişti. İkinci Abbasi halifesi olan Ebu Cafer Mensur kendisine düşman idi. Bir kere öldürtmek istediyse de Tezkire-i Evliya'da yazılı kerameti görünce korktu, tövbe etti. Çok hürmet eder, nasihatlerini dinler oldu. Yedi erkek, üç kız evladı olup, büyük oğlu İsmail, kendisinden önce vefat ettiğinden, yedinci imam, ikinci oğlu Musa Kazım Hazretleri olmuştur. Bid'at ehlinden bir kısmı, oğlu İsmail'i ve evladını imam tanıyor. Bunlara İsmailiye denir. Şiilerin çoğu kendilerine, demekte demekteyse de, bu sözleri Ebu Cafer Muhammed Tusî'nin mesabinde olduklarını bildirmektedir. 61. Cami, Molla. Abdurrahman bin Ahmet Nurettin Mevlana Camii, Hiratta Şeyhülislam idi. Alim ve Veliyi Kamil ve Edip ve Şair idi. Horasan'da Cam kasabasında 817'de tevellüt ve 898 miladi 1492'de Hırat'ta vefat etti. Zahimahullahü Teala. Resahat kitabında uzun hal tercümesi vardır. Behaeddin Buhari Hazretlerinin halifelerinden saadetliğini Kaşgari meclisinde kemale geldi. Sultanlardan ve hele vezir Ali Şir Nevai'den çok saygı görürdü. Fatih Sultan Muhammed Hazretleri ile de mektuplaşırdı. Fatih'in davetiyle Konya'ya teşrif ettiyse de padişah vefat ettiğinden görüşemediler. Şevahi dünnübüve ve Nefahatülüns ve Beharistan kitapları tekrar tekrar basılmıştır. Her üçü de Farisidir. Yüze yakın kıymetli eseri çeşitli dillere tercüme edilmiştir. 62. Câmi-i Namıkî Ahmet Ali bin Muhammed Namıkî Câmii, Evliyanın büyüklerindendir. şeyhül İslamı Mutlak idi. Nefahat kitabının Farisi-Hind baskısı, 322. sayfasından başlayarak Ahmet Câmii'yi uzun anlatmaktadır. Eshab-ı kiramdan, Cerir bin Abdullah soyundandır. Cerir, Beyaz, uzun boylu, çok yakışıklıydı. Ömer radıyallahu anhüma, Cerir bu ümmetin Yusuf'udur, buyururdu. Ahmet Camii'nin 39 oğlu ve üç kızı vardı. 14 oğlu kalıp hepsi alim, amil, kamil ve veli-i kamil oldu. Hepsinin kitapları, eserleri vardı. Kendisi ümmiydi okumadı. 22 yaşında tövbe edip 18 yıl tenhada nefsini terbiye ile uğraştı. İlmi ile kavuştu. Bu arada kendisine ilmi zahir de ihsan edildi. İlmi zahirin böyle ihsan olunması Eshab-ı Kiram'dan sonra pek az evliya'ya nasip olmuştur. Tevhid, marifet-i ilahiye, siyer, hikmet, tasavvuf hakikat sırları üzerinde, üç yüzden fazla kitap yazdı. Miftahun Necat adındaki, Farisi yazma eseri, İstanbul'da, Süleymaniye kütüphanesi, Esad Efendi kısmında, 1728 yirmi numarada vardır. Bunu, beş yüz yirmi yazmıştı. Dört yüz kırk bir de tevellüt ve beş yüz otuz altı, bin vefat eyledi. Sirac-ü-Sair'in kitabında kendi hayatını anlatmakta Hakdela'nın verdiği nimetleri saymaktadır. Bu kitabını 62 yaşında yazmış idi. O zamana kadar 180 bin kâfir'in imana gelmesine, tövbe etmelerine sebep olmuştur. Oğlu Zahireddin Rümûzu Hakâik kitabında diyor ki: "Babam Ahmet Hayatı müddetince 600 bin kişinin tövbe etmesine sebep oldu. Uzun zaman Hirat'ta Abdullahi Ensari hanesinde kalarak neşri hakaiq eyledi. 63. Cengiz Han Cengiz veya Timoçin denir. Türk değildir. Moğol olduğu bütün dillerdeki tarihlerde yazılıdır. En büyük ve en zalim Moğol hükümdarıydı. Kafir idi. İslam düşmanıydı. 551 miladi 1155'te tevellüt, 624 miladi 1227'de vefat etti. Büyük tarihçi Şemseddin Sami Bey Kamusül Alam'da diyor ki: Cengiz dünyanın en büyük cihangirlerinden ve en meşhur zalim ve kan dökücülerindendir. Moğoldur. İslamiyete çok zararı dokunmuş olan bu adam, bir kabile reisi iken, 599, miladi 1202'de, kara kurumda, Moğol ve Tatar hanlarının başı, yani Hakan'ı oldu. Cahil ve vahşi Moğollardan ve Tatarlardan, büyük bir ordu, daha doğrusu, yağmacılar güruhu toplayıp, Doğu Türkistan'ı ve Çin'i aldı. 616, miladi 1219'da Sultan Muhammed Harezm Şah'ın memleketine saldırdı. Horasan, Kandihar, Mültan gibi medeniyet merkezlerini yaktı yıktı. Milyonlarca Müslüman'ı öldürdü. Çoğunu camilerde kılınçtan geçirdi. Kendi askerlerinden de yüzbinlerce telef oldu. Buhara, Semerkant, Hirat gibi ilim kaynağı büyük şehirleri harabeye çevirdi. Kadınlarını esir diye askerine dağıttı. Çok çirkin şeyler yaptılar. İslam medeniyetine yerine getirilemeyecek darbeler indirdi. Kafkasya'ya, Rusya'ya, Anadolu'ya yayıldı. 621 miladi 1224'te kara kuruma çekildi. Suçsuzların kadın ve çocukların kanlarını dökmek, en büyük zevki ve eğlencesiydi. Askerleri de, keyfi için adam öldürürlerdi. Girdiği şehirlerdeki sivil halkın, hepsinin öldürülmesini emrederdi. Altı yüz senede, nice emeklerle elde edilmiş, hatta İslamiyet'ten önce de yapılmış, nice medeniyet eserlerini, kütüphaneleri, mektepleri, rasathaneleri Kıymetli kitapları, tarihin önemli kaynaklarını ve siyalarını yok etti. İslam alimlerinin birçok eserlerinin bugün elde bulunamaması, başlıca Cengiz ve torunlarının ve bunların emriyle saldıran vahşi Moğol yağmacılarının yaptıkları tahriplerin neticesidir. Taşkınlık ve azgınlık zamanı kısa sürdüyse de, yıktığı medeniyetler bir daha eski halini bulamamıştır. Miratü'l Kainat'ta bütün dünyaca tanınan ve güvenilen büyük alim İmamı Suyuti'nin Tarihül Hulefa kitabından alarak diyor ki: Cengiz Moğol idi. Dilleri Hint diliyle karışık idi. Yani Türkçe bilmezlerdi. Hiçbir bakımdan Türklükle ilgileri yoktu. Hatta Türklerle harp ettiler. Çok zarar yaptılar. Çin çöllerinde yaşarlardı. Şehir, hatta köy bile kuramamışlardı. Şehirlere saldırdılar. Yağmacılıkla geçinirlerdi. Kan dökmeyi, kötülük yapmayı severlerdi. Baskınlarında ok kullanırlardı. Kadınları da harp ederdi. Hepsi kafir ve azılı İslam ve medeniyet düşmanıydılar. Güneşe tapınırlardı. Hiçbir kötülük, onlarca haram ve yasak değildi. Çokları insan eti de yerlerdi. Askerlerinde nikah ve aile duygusu olmayıp bir kadını nice erkek kullanırdı. Çok aldatıcı, pek can yakıcıydılar. Şehirleri yakar, yıkarlar, çoluk çocuk, kadın ihtiyar demeyip kendilerinden olmayan her insanı öldürürlerdi. Moğol padişahı Düşhan'ın kadını Cengiz'in halasıydı. Düş ölünce oğlu olmadığı için Cengiz bunun yerine geçti. Çin'in her yerini alıp, Hakan oldu. 616, miladi 1212'de, Türkistan'a saldırdı. Çok Türk öldürdü. Cengiz'in, vahşi, barbar bir kavimden türediğini, her yeri yakıp yıktığını, tarihler bildiriyor. Teşkilatlı, eğitimli bir ordusu olmadığı, asker değil, canavar güruhu oldukları meydandadır. Şehirleri yıkarak, Masum insanları kana buluyarak yıldırım hızıyla saldırmaya cengaverlik demek, barbarlarda disiplin aramak ve hele 20. asırda meydana çıkan stratejik bilgileri Cengize ve onun çapulcu sürüsüne mal etmeye kalkışmak tarih kitaplarına uygun değildir. Cevdet Paşa, tarihi hulafada diyor ki, Cengiz Han 700 bin süvarisiyle Harzem Şah üzerine yürüdü. Cengiz'in süvarilerini zamanımızdaki talimli süvariye benzetmek doğru değildir. Evet, şimdi yüz bin süvariyi sevk etmek mümkün değildir. Onun süvarileri kendi çadırları ile ve hayvanları ile, kadınları ile bir ordu gibi giderdi. Hayvanlarının etleri ve sütleriyle beslenirlerdi. Hayvanları da yerleri eşip ot kökleri yerlerdi. Silahlarını kendileri yapar eğerlerini kendileri dikerlerdi. San'at bölükleri, idare, kumanda teşkilatları yoktu. İl ve aşiret beyleri ve kabile hanları kendilerini idare ederdi. Cengiz Han'ın bu işlerden haberi olmazdı. 64 Cevdet Paşa 1238'de Lofça'da tevellüt 1312 Miladi 1894'te İstanbul'da vefat etti. Arabî, Farsî ve Türkçe kitapları çoktur. Babasının adı İsmail'dir. Osmanlı vezirlerinden idi. Alim, fadıl, edip ve tarihçiydi. Türkçe 12 cilt Tarihi-i kitabı çok kıymetlidir. Sultan Aziz Han zamanında Allah Teala'nın emirlerini kanun şekline sokmak için kurulan Mecelle Komisyonu'nun reisiydi. Mecelle çok kıymetli bir kitaptır. Adem Aleyhisselam'dan Fatih Sultan Muhammed zamanına kadar yani 843 Hicri yılına kadar olan peygamberlerin ve halifelerin ve alimlerin vak'a ve hayatlarını anlatan kısa ı Enbiya tarihi 12 cüz olup açık Türkçe ile yazılmıştır. 1331 baskısı çok güzeldir. Latin harfi ile basılanlarda yanlışlar görülmektedir. Malumat-ı Nafia risalesi çok kıymetli din bilgilerini havi olup 1983'te İstanbul'da basılan Faideli Bilgiler kitabında hepsi mevcuttur. Tam İl mahal saadet Ebediyye kitabında, Mecelle hakkında geniş bilgi vardır. 65. Cihan Şah Karakoyunlu hükümetinin üçüncü hükümdarıdır. 842'de tahta çıkıp, İran'ın bir kısmını ele geçirdi. Akkoyunlu devletine harp ilan ettiyse de, Uzun Hasan tarafından 872, Miladi 1467'de öldürüldü. 66. Cüneyd-i Bağdadi babası Muhammed Camci idi. Evliyanın büyüklerindendir. 207'de Nihavend'de tevellüt, 298 miladi 911'de Bağdat'ta vefat etti. Süfyani sevrinin derslerinde yetişti. Dayısı Sırri Sekati'den tasavvufu aldı. Binlerle veli yetiştirdi. Asrının kutbu idi. Otuz kere yaya hacca gitti. Kerametleri, nasihatleri ve hakikatten sözleri çoktur. Hocasının yanındadır. Şükür demek Allahu Teala'nın verdiği nimeti ona karşı isyanda kullanmamak demektir, derdi. Şebli dedi ki: Allahü Teala kıyamette cennete veya cehenneme gitmek arasında beni serbest bıraksa Cehenneme gitmeyi isterim. Çünkü cennete girmek benim arzumdur. Cehenneme sokmak onun muradıdır. Dostun arzusunu bırakıp, kendi dilediğini yapan kimsenin, seviyorum demesi doğru olmaz. Bu sözü Cüneyt işitince, şebli çocukça konuşmuş. Rabbim beni serbest bıraksa, bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz.'' Dilediğin yere giderim, senin dilediğini yaparım derim, buyurdu. Cüneyde biri gelip, bir dakika benimle ol, sana bir şey söyleyeceğim dedik de, ey arslanım, benden öyle bir şey istedin ki, ben senelerce onu aramaktayım. Bir an Rabbimle olmak için yıllarca uğraşıyorum, olamıyorum. Şimdi nasıl seninle olabilirim, buyurdu.